Arz ve sema birer sayife, ezel ve ebet, dün ve yarın hükmünde olarak tasarruf eden bir zat olabilir. Öyleyse insanın mağbudu ve melceği ve halaskarı o olabilir ki, arz ve semaya hükmeder, dünya ve ukva dizginlerine maliktir. İkinci Remiz: Bazı eblehler var ki, güneşi tanımadıkları için bir aynede güneşi görse ayneyi sevmeye başlar. Şedit bir his ile onun muhafazasına çalışır. Ta ki içindeki güneşi kaybolmasın ne vakit o eble güneş aynanın ölmesiyle ölmediğini ve kırılmasıyla fena bulmadığını derk etse bütün muhabbetini gökteki güneşe çevirir o vakit anlar ki aynede görülen güneş aynaya tabi değil bekası ona mütevakkıf değil belki güneştir ki o aynayı o tarzda tutuyor ve onun parlamasına ve nuruna medet veriyor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 belâhet yüzünden, o muhabbetin yüzü başka yere dönmüş. Madem öyledir, ya bâkî entel bakıyı de, yani madem sen varsın ve bakıyısin, fena ve adem ne isterse bize yapsın, ehemmiyeti yok. Üçüncü remiz, Ey insan! Fatır Hakîm'in senin mahiyetine koyduğu en garip bir halet şudur ki, bazen dünyaya yerleşemiyorsun, zindanda boğazı sıkılmış adam gibi,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 Baş bir batman taşı kaldırdığı halde, göz bir saçı kaldıramadığı gibi, o latife bir saç kadar bir sıklete, yani gaflet ve dalaletten gelen küçük bir halete dayanamıyor. Hatta bazan söner ve ölür. Madem öyledir, Hazret, dikkatle bas, batmaktan kork, bir lokma, bir kelime, bir tane, bir lem'a, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan bütün letaiflerini onda batırma. Çünkü çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cihatte yutar. Nasıl küçük bir cam parçasında gök yıldızları ile beraber içine girip gark oluyor, hardal gibi küçük kubbeyi hafızanda senin sahîfi amalinin ekseri ve sahâfi ömrünün âlebi içine girdiği gibi çok cüzi küçük şeyler var, öyle büyük eşyayı bir cihatte yutar, istihap eder. Dördüncü remiz. Ey dünya perest insan,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 Tevehhüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daireyi hayat, bir alemin nur bulursun. İşte o alemin anahtarı, marifetullah ve vahdaniyet sırlarını ifade eden la ilahe illallah kelimesi kutsiyesiyle kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir. 15. Nota: üç meseledir. Birinci mesele, isme hafizin tecelli etemine işaret eden femen yamel mithkale derretin hayran yara kim يعمل مثقال şarran yara يره ayetidir. Kur'an-ı Hakimin bu hakikatına delil istersen, Kitab-ı Mübin'in üstünde yazılan şu kainat kitabının sayfelerine baksan, ismi Hafizin cilve-i azamını ve bu ayeti i kerimenin bir hakikat-ı kübrasının naziresini çok cihetlerle görebilirsin. Ez cümle. Ağaç, çiçek ve otların muhtelif tohumlarından bir kabza al, o muhtelif ve birbirine muhalif tohumların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 Yer altında defnedilen çekirdeklere nefi ruhla müjdelemesi zamanına dikkat et ki o nihayet derece karışık ve karışmış ve birbirine benzeyen o tohumcuklar ismi hafizin tecellisi altında kemale imtisal ile hatasız olarak Fatır-ı Hakim'den gelen evâmili tekviniyeyi imtisal ediyorlar ve öyle tevfik-i hareket ediyorlar ki onların o hareketlerinde bir şuur bir basiret, bir kast, bir irade, bir ilim, bir kemal, bir hikmet parladığı görünüyor. Çünkü görüyorsun ki o birbirine benzeyen tohumcuklar birbirinden temayüz edip ayrılıyor. Mesela bu tohumcuk bir incir ağacı oldu. Fatır Hakimin nimetlerini başlarımız üstünde neşre başladı. Serpiyor dallarının elleriyle bizlere uzatıyor. İşte ona sureten benzeyen bu iki tohumcuk ise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 Hayvani hayat mertebesine terakki etsinler ve hakeza kıyaset öyle bir surette o tohumcuklar inkişaf ettiler ki o tek kabza muhtelif ağaçlar ve mütenebbi çiçekler ile dolu bir bahçe hükmüne geçti. İçinde hiçbir galat kusur yok. Ferciil besara helteram fitur sırrını gösterir. Her bir tohum İsmi Hafiz'in cilvesiyle ve ihsaniyle, ona pederinin ve aslının malından verdiği irsiyeti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 ve arzın halifesi olan insanların efal, asar ve akvalleri ve hasenat ve seyyatları kemale dikkat ile muhafaza edilip muhasebesi görülecek. Ya, bu insan zanneder mi ki başı boş kalacak? Haşa, belki insan ebede mebustur ve saadet ebediyeye ve şekabet idaimeye namzettir. Küçük büyük, az çok her amelinden muhasebe görecek, yataltif veya tokat yiyecek.